Tesettür İslam sancağı, İslam'ın kızının, mümin erin İslam sancağı Ama şimdi bu İslam sancağını Namusumuzu, haysiyetimizi Moda pazarlarına alet ettiler Bu durumda İslam'ın kızları ve mümin erler Ne yapmalı? Nasıl bir duruş göstermeli? Biz kimin kuluyuz? Allah Azze ve Celle'nin kuluyuz, o halde Ona göre yaşarız Bizi bu dünyaya gönderen kimse onun emirlerine belidiriz. Onun emirlerine teslim oluruz. O bize Kur'an hakimle bir yaşam şartları tayin etti. Ya Rabbi bu yaşam şartlarının dışına ancak bizi ikrah halinde birileri çıkarabilir. O da ikrah halinde bile sebat göstermede büyük fazilet var. Ama orada ve kalbu mutmainnun bil iman olursa bir ruhsat hali var. Ama yine ben kardeşlerime o noktada da şunu söylüyorum. Sahabe-i kiram radıyallahu anh öyleleri oldu ki Sümeyye radıyallahu anha azimetle amel etti. Canını ortaya koydu. İslam'ın kadınları onlar örtülerini o kıymette görecekler, o kâmette görecekler. Allah Teala böyle emretti. Sen moda tasarımcısı kimsin? Senin kıymetin ne? Senin kâmetin ne? Sen üç kuruş para kazanacaksın diye ben sana müşteri olayım, beni yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye isyan edeyim. Bunu bir İslam kadını bir Müslüman kız söyleyebilir mi? Kim yapıyor? yani işte üç beş tane hevasına mahkum olan adamlar tasarımcılar yanlarını alıyorlar tesettürü perişan ettiler asla o tesettür değildir Kur'an-ı Hakim'in anlatmış olduğu örtünme şekli o değildir o modacıların tesettürüdür teberrüştür o hatta tesettür de değil teberrüştür o peki tesettür şartları esası Kur'an-ı Kerim'de bellidir Allah Teala ya Yuhannabi kull azwajika wa ve banatika wa nisa al mu'minin yudnina alayhin min jalabi bihi diyor. Kalın bedenini örtecek diyor. Cilbab budur. Yani hanım kardeşlerim tesettürü bütünüyle yok ettiler. O insanlara mahkum olmayın. Gidin onlara deyin ki Allah'tan utanmaz mısınız? Sizde zerre kadar haya yok mudur? Daha çok para kazanmak için gencecik kızları şu kıyafetlerin içine sokuyorsunuz, onlar da kendilerinin örtündüğünü zannediyorlar. Peki şunu bana Kur'an'la ifade edebilir misin? Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle bunu bana ifade edebilir misin? Ben buradan hanım kardeşlerime diyorum ki mahşer günü o adamlar sizi kurtaramazlar. Gidin deyin ki onlara ve hayasız adamlar, Üç kuruş için Müslümanların kızlarının kıyafetlerini ne hale getirdiniz? Yazıklar olsun onlara. O adamlara söylüyorum. O mağaza sahiplerine söylüyorum. Onlar zavallı İslam'ın kızlarını aldatıyorlar.